قال الله تعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحيم كلما نجي ان شاكم ما جاء عليكم السمع والابصار مَا تَشْكُرُونَ ما تشكرون الذي زرائب في متى هذا bu sureyi mülkü ezberleyiniz. Ezberlemeyen yüzünden okumasını öğrensin. Mümkünse her akşam okusu. Mümkün olmazsa hafta iki akşam okusu. İhmal etmeyiniz. Cenab-ı Hak fersah fersah okunduğu yerden itibaren fersah fersah bereketini, rahmetini izah eder. Cümle Ebliy-Allah'ın evlatlarında bu sure ile bir birtlerinde mukayyettir, bir edilmiştir. De Cümle evliya, Allah tarafından. Esrarı gayet de büyük. Mevtalarınıza da bu Sur-i Celiliği Yani ölülerimize, öldüğü vakitte kabre girerken bu sur sureyi Mürt'e okudunuz. Zamanımızda kavzetler okumuyorlar. Bazı aşk Kur'an okudular, Kur'an'ı bir ama bu surede başka asla vardır. Hatta Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem dediğimiz hazretleri, Ashabiyle bir ertişip vuruyorlarmış, bir yerde o akşam karar kılmışlar, karar kılmışlar, makbere imiş, kabristanmış yani, eski bir kabristanmış. Sahabeden birisi, bu sure-i mülkü o akşam ilave edilmiş, oranın da makbere olduğu Cenab-ı Peygamber'e söyleyince, burdakilere bu katil geldi, bu sure demiş, var Risale-i sallallahu Onun için bunu ihmal etmeyiz, geçiyoruz, bu kadar. Surları pek fazla. Okuyanlar bu şerefe nâil olacaklar, bu tür kendilerine tecelli edecek ve bu tecelliyata masal olacaklardır. ihmal etmeyiz. Sure-i Mülk, unutma. Tevârik-i Sûresiyyâ, yani tevârik-i Bu ayet, bu surede ayetler iki kısımdır. Birisi Âyât-ı biri Âyât-ı yani bir dış âlemimiz, bir iç alemimiz, bir yurt alemimiz. Burada Cenab-ı Hak Celle ve Tekaddes Hazretleri bize kendi kitabımızdan, vücut kitabımızdan beyan etmekte, bahsetmekte, Habibi Nebibine, yani Cenab-ı Fahri Risalete Resul-i Ekrem'e, o Kerim olan Nebi-i Nişan'a, o Mahbub'a Söyle Habibim, وَوَلَّذِيُوا اللّٰهُ كَيُوْا كَيُوْا كَيُوْا كَيُوْا كَيُوْا كَيُوْا كَيُوْا كَيُوْا كَيُوْا كَيُوْا كَيُوْا كَيُوْا ك ne kadar mühim bir hadise değil mi? Bir katre su parçasından insan alkol olmuyor. Görünüşte gayet de basit görüyorsunuz sen. Mühim hadisat. Bir katre içerisinde bir umman, insan, hamile, ilahi ve âyet-i kivra, bir katre içinde bir umman sığmış. Yani gördüğün kâinat küçük alemd. Sen büyük alemsin.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 Köverledi Yusuf ve Rüküm fil arhami kâife yaşa. Ana rahminle sizi kudret fırçasıyla hayiz kaniyle yürüdü. Bilsedi şekle koydu. Aman ne kadar güzel yarattı. Ne mütenasip azah verdi. Bir düşün. Bir Kendini gözününle getir şöyle. İki türlü ayet var. Birisi dışarıya bak. Sen göremiyorsun yine öyle bak. Sema nasıl refedilmiş, yükseltilmiş? Gök. Sen onu her gün görüyorsun da kıymet vermiyorsun. Çok mühim semanın üzerinde senin bina ve olması. Yıldızlar seni süslemekte, senin semanı. Gökyüzünü süslemekte. Bunlar da mühim ayetler. Ama sen her gün görüyorsun, onlara hiç kıymet vermiyorsun. Tayyara çıktığı vakitte gökyüzüne tayyayı yürüyorsun, içindikip hep dışarı çıkar, yaraya bakardık. Sonra artık benimsedik, artık hiç suç şey etmiyoruz. Neden? Çünkü artık şey, hulavvari olduk. Bunun gibi yani. Mühim şey. Yıldızların gökte dünyadan milyonlarca büyük yıldızlar hepsi mihveri etrafında hakkı tesbih ediyorlar Allah'a zikrediyorlar ve dönüyorlar. Birbirine çarpmıyorlar. eceran semadan birini alacak olursak, isenini çıkaracak olursak eğer ve kuba yıkılır. Hepsi birbirine bağlı. Öyle hesaplanmış. Dakikasıyla, anıyla beraber. Gör. Deve nasıl halkı olmuş? Kur'an-ı Kerim şimdi söylüyor. Evrenin zuruna ile ibili keyfe Devene sahibi var. Kalp olmuş, görmüyor musunuz? İki ayaklı yürüyenler var. Dört ayaklı yürüyenler var. Kırk ayaklı yürüyenler var. Hiç ayaksız yürüyenler var. Yüzüne sürünüyor. Ne büyük ayet değil mi? Sen iki ayak üzerine giriyorsun. Yakın bir zamanda küffara hakişar, mahşere, elsiz, ayaksız, yüzüne sürülen mahluklar gibi huzura götürülecekler. Yakın bir zamanda. Çok uzak değil. Yakın, Belki yakından daha yakın. Bekleme semanın yarılmasını, yıldızların dökülmesini, kadirlerin eşilmesini, denizlerin kaynamasını. Bir kimse öldüğü vakitte kıyameti kopmuş demektir. El sayaksı olacaksın yani, sana verilen el ve ayak senden alınacak, seni bir taht üzerine bindirip götürecekler. O tahtayı da küçük görme. Beş süreyi, yapılan ayakları, bir tavuk küçük görme. Onun içerisinde öyle yüklü, öyle manevi yükler var ki, ya onun içerisinde yılanla çiyama dolu, seninle beraber gidiyor kabre, ve yahu o aliyatın miftahı ve cennetin süsleri ve hurilerin mihirleri onunla beraber. Giden kabre yani bir cenazeye tabi olduğunuz vakitte bilmiş olunuz ki o meyyit bağırmakta ve seslenmekte. Eğer o meyyitin sesini sen ve ben işitsek işideler var, onlar tahammül ederler. O makama ilişmişler, tahammül ederler. Sen ve ben işitsek meyitin seslendiğini. Bir daha yemek yemeyiz, bir daha gülemeyiz. Çünkü dünyada insanlara en büyük huayiz ölümdür. Biz onu görüyoruz da ondan bir nasihat almıyoruz, öğüt almıyoruz. Düşsek bu şekilde, şöyle sesleniyor. Sen ve ben de yakın bir zamanda bunun üzerine bineceğiz. Biz de sesleneceğiz, aynı sözleri söyleyeceğiz. Şöyle sesleniyor manası beni nereye götürüyorsunuz? Götürmeyin beni. Yalvarıyor. Yahu aman hemen beni götürün yerime takdim ediniz. Yollarda beni oyalamayın diyor. Nereye götürüyorsunuz diyenler? Bunlar hayatlarının kıymetini bilmemişler. Ne hayatı afakyeyi ne hayatı emfisiye okumuşlar. Varlıkların için varlıklarını bilmemişler. Nereden geldiklerini nereye gittiklerini, niçin geldiklerini, niçin, geldiklerini, niçin gittiklerini düşünmemişler. Mücerred, İki yere hizmeti hizmet bilmişler. Yeni içelim, cinsi münasebette bulmalım. Tule emeller. Hep hayaline hâlâ. Şunu yapalım, bunu yapalım bile. Saçına sakalına ak düşmüş. İzrail Aleyhisselam gelmiş, ona haber getirilmiş. Ölüm haberlerini getirilmiş, göndermiş. Hâlâ farkında değil. Dizi ağrıyor, yüzü ağrıyor, kulağı ağrıyor, kalbi ağrıyor, başı ağrıyor. Her türlü azasından bir şikayet var. Hepsi bunlar birer haberci, Melek-i habercileri. Sakalına kır dükmüş, benim gibi kazıtmış, görmeyeyim akı diye. Ne kadar kaçsan sonra yetişecek o. Saçına kır düşmüş, orayı boyamış, görmeyeyim akı diye. Halbuki ak haber veriyor. Diyor ki bak, karayidi oldu ak. Sakalına baka bak, karayidi oldu ak. Düşün bunları, diyeceksin, yoldaşın yani. Hala sen havada dolaşıyorsun, oyunun peşinde geziyorsun nefsine tabi olmuşsun. Nefsinin mahkumu olmuşsun. Nefsin arzularını şeytanın isteklerine yapıyorsun. Allah'a karşı olanların peşine düşmüşsün. Dünya menfaatı için, 5 kuruş için, 40 kuruş için. Hiç sana bir menfaat olmayacak. Çünkü onun manevi yükünü sırtlayacaksın. İşte eylete savun diye bunlar. Bilmemişler, bulmamışlar, olmamışlar. Niye edigeli yani girin farkında değiller. Yesinler, isinler, yatsınlar. Ayol bunun için olduktan sonra hayvanlar da aynı şey için gelmiş Türkiye'ye abi. Hayvandan fark kalmadı almadı Hani maneviyat, hani Allah sevgisi. Allah. Hani Resulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme muhabbet. Ondaki incelik, ondaki refahat, ondaki saadet, ondaki necat. Nerede sende? Hani nişanem, hani Muhammed nişanesi üzerinde. Göster bana bir tanesini. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammed muhabbetten ne hasıl? Hani asar muhabbetin nedir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Namaz kılmıyorsun, niçin kılmıyorsun diye soruyorum sana. Kalbin temiz diyorsun. E Resuller Resulü ayakları şişmiş namaz kılardı. İşte Sur-i Teha'nın tefsirine bakın. Biz sana Kur'an'ın meşakkatı indirmedik ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. E Rabbime ben şükretmeyeyim mi diyor. Ya Rabbi sana şükretmeyeyim mi ben yani? Doyamıyorum sana şükretmeye. Hazreti İlyas aleyhisselam ölürken ağlıyor,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 Abdülfiyat ve mağbudiyet bilmesiyor, takarruf var, miraç var secdede. E sen bunun kıymet bilmesine ne yapıyormuş ya, hiçbir şeye yaramaz, olmaz. İşte tesabun diyenler bunlar yani bilmeyenler kaderi kıymetlerini. Üç gün namaz kılmış, dördüncü gün müminlere beğenmiyor. Bu da şeyden duzağına düşmüyor zavallının bir tanesine. Kimseyi görme, kendi aygının bin tanesine vakıf, muhatabının aybının bir tanesine vakıfsın. Kendi ayıplarını düşünürsen başkasının ayıbını göremezsin. Birin ayıbını görmek kendini ondan yüksek görmektir ki hayrı müminin şeytandır. Sakın insan şeytana olma. Daima unutmayın bunu. Biri kimsede bir kusuru gördüğüm vakitte bak o kusurdan sende var mı? İşlemiş misin o kusurdan? Yok. Ona yakın bir kusur işledin mi acaba? O da yok efendim. Ama güzel. Peki yarın işlemeyeceğin ne malum? Gönüllü açık ova gibidir. Allah'ın tehlikeli olmasa sen burada bulunamazsın. Sen camiye kendin mi geldin zannediyorsun? O sana göre öyle. Allah istedi seni buraya. Allah seni muhatap kendisine görül layık gördü, Kur'an'ını sana dinledi, kendisine secde ettirdi. Allah. insanlar var, kalpleri yanıyor, ibadet edemiyorlar. Bir mani çıkıyor önüne. O mani yenemiyor, o perdeyi yırtamıyor, gelemiyor ibadete. İmanı var, istiyor ibadet etmek. Bu, bu sütüde birmiş üzümen ya, sen buna şahit olmuşsundur. Kaç tane ahbabın sana ya ben de istiyorum, <gülüyor> bir türlü olmuyor diyor sana. Bunlara sen şahit ol. Eynet-i Sabun diyenler, bizi nereye götürüyorsun diyenler bunlar, niçin halk olduklarını bilmemişler, aramamışlar. Hayvanlar gibi yemişmişler, tepişmişler. Hep dünya metağını, karınca gibi. Karınca toplar, toplar, toplar, bir sene toplar, kendi topladığını yemeden ölür. Sana büyük bir ibret ve ayet. Birçok insan şekli insan olup karıncadır, toplamakla mükellef yalnız, yemekle değil, toplar toplar, haramdan helaldan sonra yemeden ölür. Böyle başkalarının nimetine vasıta olmak istiyor musun yoksa bizatihi kendin hakka uslat mı istiyorsun? Sana hepsini dağıt demeyeceğim. Allah'ın takdirini, Allah'ın miktarını bildireceğim sana. Kırkta birini ver zekatını sakın ihmal etme. Allah cümlemizi kafetten iyi kazmıyorsun. Amin. İşittiğimiz dersleri bize unuturmasın. Taş üzerine yazı gibi yazsın Allah kalbimize. Su üstü gibi yazarsa çabuk gider, unutulur o. Ey efendiler, gençler, ihtiyarlar da vaktiyle gencdiler. Ey çocuklar, vaktiyle ihtiyarlar da çocuk idi. Hepimiz bir zamanda hani cemazeli evvelimizi biliriz değil mi? Başkasının cemazeli evveline bakma, kendi cemazeli evveline bak, orada birleşiyorsun. Hepimiz en iyiydik babanın belinde. Daima bir mevkide bulunan allah Teala'dır. Hep gelip geçiciyiz. Bunları düşünenler, bu ayetleri görenler için ne kadar güzel. Evet, eynet Sabun diyenler, hakkı bilmemişler, bulmamışlar. Niçin yaratıldığını düşünmemişler, düşünememişler, düşündürülmemişler. İbresiz bir göze malik, öğüt almayan bir kulağa sahip. Allah'a hazik etmeyen bir ete malik. Değil, Allah hazik etmiyor bir gönül var, hakkı sevmiyorum. Hak korkusu yok orada. Hak korkusu olmayan gönül, hak sevgisi olmayan gönül... ...mandanın kalbinde hiçbir et parçasından farkı yoktur onu. Sen yalnız müceler ettiği, kalp bildiği bildiğin... ...kozalak parçası, zahir olan eti hatırlama... ...batın kalbi vardır, batın gözü vardır, basiretler var. İbretsiz gözü ne yapacaksın yani? Bunlar işte... Biz nereye götürüyoruz? Götürmeyin. Maldan mülkünü ayırdınız. Her şeyde gözünün önüne alınacak perdesi. Hayatında dost diye tanıdıkları o anda düşman olduğunu görecek ama işten geçmiştir. Kudreti yoktur. Çünkü onun malına, canına o dostu, o öyle ölmez ona bayram yapıyor. Görecek ya dost zannediği düşmanıymış. Yani yevmi kıyamette gırtla gırtlağa gelecek. Huzur Rabbeli Alemin mahşerde, hakim mutlak önünde yani Allah için. <gülüyor> götürmeyin beni yahu yapmayın, etmeyin falan. Kimse dinlemiyor, götürüyorlar. Onun için sen böyle ufak görme tavudu, tabudu çok ufak görme öyle tanda parçası, birer birer. İçinde çok yük var onun. Öyle ejderhalar var ki korkunç, nereye, beni nereye götürüyorsunuz diyenlerin tabutların içerisinde öyle ejderhalar var ki, koca kobra yılanları var. Hayatında kendiyle beraberdi onun farkında değil. ayrı bir şey değil, bildiğin kobra yılanı değil. Evet, senin gibi benim gibi mahluktur ona kobra evisi girilmiş. İnsan suretini kobralardan bahsediyorum ben, kobrası yanı taşıyanlar. Daha neler var içerisinde? En ufak. Birisinden istiza etmiş, alay etmiş, arkasından gözünü oynatmış, onu dahi oraya hesap olmuş koymuşlar. O da başka bir şekle girmiş. Hemen akval af'ali müddehari, kerdet, ender ruz-i mahşer. Cenab-ı Mullah Camii'nin söylediği Efendiler, bütün sözler ve işler hepsi bir şekle girecek. Hepsi bir şekil alacak, yevm-i kıyamette önümüze gelecektir. Onları da burada götüreceksin ahl da, beraber. İster iyilik, ister kem Ama... Kaddimun diyenler varlıklarını bilmişler. Niye var olduklarını? Ve hakkın esrarına maalik olduklarını, Allah ile olduklarını, hak olduklarını, hak tarafından yaladıklarını, kulluğun nice sultan olduğunu anlamışlar. Allah'a kulluk, bütün kainatta sultan olmaktan çok daha büyüktür. İdrak edebilen Allah'a kulluk, cihana sultan olmaktan çok iyidir. Anlayabilen Kulluklarını bilmişler, ve hak rızasını kazanmışlar. Ahiretlerini mamur etmişler. Allah'ı razı kılmışlar. Peygamber onlardan razı olmuş ve mübarek cemalini taülüm <gülüyor> anında göstermiş. O anda gel benden yana demiş. Ağabey açmış. Bunlar da kaddemuni yollarda bize eylemeyin böyle yollarda. Ağır ağır götürmeyin. Hemen götürün teslim edin. Çünkü bakpere içerisinde bazı zevaat var ki bizatihi Resul'ün kucağına verilir. Mezacının kucağına değil, ahbabın kucağına değil. Maneviyatta bir zati Resulullah kucağına alır, karşılar. Hangisini istiyorsun? Bazı cevabat var, fiiri, Tabi olduğu fiiri, şeyhi mürşidi kucaklar onu. Habire indirir. Bazısı var, ameli karşılar. Allah hafız buyur. Şimdi bak sana yollar gösteriyoruz. Oku ayeti afakiyi. He? Sema nasıl yükselmiş, deve nasıl halka olunmuş, denizler nasıl halk olunmuş, gör, bak, anlamıyorum dersen eyvah, bak, seni bir katerminle halketti. Evvela seni işitici kıldı. İşitmek ne kadar büyük nimet. Eğer işitmeseydin konuşamazdır. Dilsizlerin dili yok değil, sağır oldukları için konuşamazlar. Evvela işitmek. Ve ilmeleki, ona da işaret var velâzi anşa'kum ve ce'alna lekumü's-sem'a siz işitçik oldu vel-absara sura görüçük oldu sura aynel yakiy surak vel efide işittin gördün ama tefekkürün yok düşünüyorsun öyle değil bir de anlayıcı kıldı akıl verdi ya sana düşünsene düşün araştır bir saat Kudretullah'ı düşünmek, tefekkür etmek, altmış sene nafile ibadetten yahut sene nafile ibadetten Allah'a daha sevgilidir. Allah Allah. Nafile ibadet. <gülüyor> ben farzın yerine bir şey tutmak için. Bunu unutma. Kulluğun seni. Hiç böyle vücudum semiz, kalbim temiz falan falan hiçbir fayda, fayda vermez. Nadim olursun. Yakın bir zamanda ellerini sığırsın. Niye kılmadım? Eyvah niye kaçırdım namazımı diye. Ne orucumu tutmadım diye parmaklarını ısınırsın, saçlarını yolarsın, sakallarını yolarsın. Yakın bir zamanda. يَوْمَيْ عَدُّ زَالِمُ عَلَى gibi Kuran'ı söylüyor abi bir daha. Zalimler o günde ellerini ısınırlar diyor. Helenci kimseyi niye kendime arkadaş edinirim diye. Beni namazdan al koydu, ibadetten al koydu, imandan al koydu. İçkiye götürdü, fışkıya götürdü. Pisme'ye. Allah yolu dururken, temiz bir hayat dururken, şafa dururken cefaya götürdü sureti i Cefa insanları felakete götüren, Allah'a gadav ettiren, peygamberi gücendiren, melekleri iğrendiren, sülahayı kendine tiskindiren hep hale götürdü. Ne işin var? Ezanlar okunuyor. Bir gün gelir ezanla okunuruz, sen kaderli olmasın ezana ittiva etmeye. Kuletin olmaz. Cani gidemezsin yani. Anlar sana hitap ediyorum, düşün kafandan, düşün bul bunu yani. Kafamızdan düşünelim muhalif. Bir gün ezanlar okunacak gene. Ama sen de kudret olmayacak gitmeye, namaza ittiba etmeye. Ayıp yerlerin açılacak, örtemeyeceksin ayıp yerlerin. O kudret sana verilmeyecek, bulmayacaksın o kudret. Bugün sen bakma o payı tutabiliğine. Yakın bir zamanda, yakın bir zamanda bandın sahip olamayacaksın. Hatta korkarım ki, severek büyüttüklerin, beslediklerin seni hacr altına aldıracaklar. Senin malı alsınlar diye bir ya, Dost! Allahü Subhanahu ve Teâlâ, dost Hazreti Muhammed Mustafa, Dost Kur'an, Dost Mutlakiler, Dost Muhsinler. Bunlar senin dostların, seni Allah'a çağıranlar, seni Allah'a götürenler, senin dostlar. <gülüyor> ya ayet-i Afak'ı, ya ayet-i Enfis'i oku kendilerini şu an bak sana birkaç tane söyledik. Hani kendi vücudunu, kitabını bir okumaya kalksan, yer göreceksin vücudunda, ne ayetler var vücudunda. İkra kitabı, Allah sana, sana kitabını okutmadan sen kendi kitabını bu alemde okusan neler göreceksin? Çünkü okuyabilen için Seriye'den Süreyya'ya kadar Risale'dir ve kitaptır okuyabilen için. Okumayan için de kütüphaneler dolu olsa, kitaplar her tarafda etaha çevirirse okumayan için de büyük faydası olmayacak. Rabbi bizi Habibi Muhammed'in ayırma. Amin. Kıyamet gününde nedamet anında bizi Habibi'nin sancağı altına cem et. Amin. Bize adlinli değil, aklıma muamele ile Amin. Ehl i İslam'ı şah et. Amin. Ehl i, -i eyle. Amin. Her ne kadar günahkar, asi isek de seni tevhid eder, senin Amin. Habibine tasdik ederiz. Cümle Enbiya'ya imanımız, cümle Kütüb-ü Semavi'ye ikrarımız vardır. Bunun hürmetine vize ya Rabbi, merhamet ile tecelli eyle, rahmaniyetinle. Biz zelemeye payimal etme. İffet ırzımızı ayak altında bıraktırma. <gülüyor> Mukaddesatımızı kafirin pis ayakları altında çiğnetmeye etme ya <gülüyor> Sana sığındık, sana güvendik, sana dayandık. Sensin yardımcımız. Galip ancak sensin ya Rabbi. Allahü yedülü adaleselelâme yehdiye men yeşâe bilâ suratımızdur.